Kur'an-ı Kerim'e temiz olmayanlar el süremezler diye ayet-i kerime var. Gerçi bu ayet-i kerimenin çeşitli tefsirleri olabilir ama fıkıh alimlerini abdetsiz tutulamayacağı kaidesini incelemişler bu konuyu söylemişler. Öyle ne oluyor? Arapça bilmez, Kur'an-ı Kerim' bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez. Efendim, radikal İslamcı. Ben öyle çok radikal İslamcı kimseleri biliyorum. Lise mezunu veya üniversite mezunu Mühendis veya bilmem ne falanca olmaz böyle şey. Bu iş oyuncak değildir. Din, iş, din ilmi hiç oyuncak değildir. Kendi reyli ile Kur'an-ı Kerim'i eden cehennemde yerini hazırlasın diye şey var. Yani kendi gücüyle olmaz bu işler. Bir şer'i delile bir Mesnede dayanması lazımdır. İş adam Bu da bu işi bilen akıllı baş, başında insanların işidir. Bizim Mehmet en hoca Mısır'a uğramış. Orada alimlerle sohbet etmiş geldi. İşte görüştük. Burada. Diyor ki orada diyor, mesele soruyorum diye kendisi fakir. İhtilaflı olan bazı meseleleri soruyor yani onun kanaati nedir diye karşısında. Şöyledir. Atıyorlar diyor. Şöyledir. Peki delilin nedir? Omuz kaldırıyor diyor yani. Delil düşünmeyi getirmeyi şey yapmıyor. Adam düşünüyor kafasında. Şöyleyim. Bizim Kraldi Kallen de öyle. Şöyle. Öyle hoş geliyor, öyle böyle hoş geliyor böyle. Rüzgar ne tarzdan eserse kafasına. Öyle olmaz. Bak ömrünü fıkhı ilmine vermiş olan Mehmet Emin Erhoca ayıplıyor. Gelirsiz konuşuyorlar diyor. Peki niçin diyorum diyor? Sebep söyleyemiyorlar diyor. Sebep söylenmeden olmaz. Ki. Kaynak gösterilecek ayet ve hadisten nesret gösterilecek. O olmadan olmaz tüfek almak niyetindeyim. Şu anda mevzu olma aşamasındayım. Bittiğim parayla bilgisayar alabilir miyim? Evde ruhsatlı bir çifte var. Gölcük'te oturmaktayım. <gülüyor> bilgisayar ilim için lazım. Tüfek de av için lazım herhalde. Tüfekten ne oldu ki yani? Şimdi adamlar şimdi adamlar öyle silahlar kullanıyorlar ki Efendim öyle silahlar kullanıyorlar ki akıllar oturuyor insan. Gece karanlıkta gören efendim bilmem bilmem iki kilometre uzaktan insanı vuran Basra köfezinden filanca şeyi bombalıyor. Akdeniz'den filanca yeri bombalıyor yani. Tabi insanın ve eyyiddu lehem messefatun min kuvvetin yücüyette kadar silahlı olması hazırlanması gerektiğinden evinde böyle kendisini koruyacak bir tüfeği olması lazım. Bu ruhsatlı olabiliyor. Tüfeğin de iyisini alın. Her şeyin iyisini almak lazım. Birkaç mermi alsın. Benim de var şahsen. Köyde de var. Orada da var. Burada da var. Yani içine 7-8 mermi alan menzili uzak. efendim Yanında mermisi bol. E, Tabi ruhsatlı her şey. Aşikar olması lazım. Neden? Hırsız gelir, deli gelir, divane gelir. Efendim, insanın savunacak bir şeyinin olması lazım. Ben avlanmayı sevmiyorum. Yani kuşa şuna bunu atıp da caizdir ama can yakmayı sevmiyorum ama bulundurmayı seviyorum. Neden? Ayet ve hadise uygun olduğu için. yani öbür gün efendim, Allah kullandırmasın ama bulunması iyi. Bir insanın şehrinin resmini evinde saklaması caiz midir? Değildir. Resim bilattır. Yoktur böyle bir şey. efendim. Ne cüzdanında, ne evinde saklaması uygun olmaz. Resimle olan bir iş değildir bu. Ancak resim pasaport gibi, nüfus kağıdı gibi, tapu kaydı gibi yerlerde istendiği için kullanılıyor. Yoksa buna pek müsaade etmemişlerdir büyükler. Hele hele resme bakıp rabıta yapmak vesaire filan tasavvufta böyle şeyler yoktur. Bidattır hocam ben ve ailem Amel-i riyada okuduk. Bunun rüya tabiri nedir? Amel-i Resulü'nün şeyini okusunlar, mealini okusunlar, kendi halleriyle onu bir ölçsünler. İkisini denkleştirdikleri zaman çıkacak. Düğün için gelenler aşağıya da bodrum kata inmesini söyler misin? Böyle manzaralı kat varken bodruma kimin ya? Düğün gene yine çağrılıyor. Gün için gelenler. Evet. Canın selamı aldık. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Banyonun içinde namaz abdesti alırken abdest dualarını okumamızın mahsuru var mıdır? Yoktur. Yüz numarada okumanın mahsuru vardır. Helada abdest almak zorunluluğu varsa o zaman orada abdest dualarını okunamaz. Helal olmayan bir yerde abdest suaları okunabilir ve okunması lazım. Abdest sualarının sevamı çoktur. Abdest sualarının kazancı fazladır. Onları ezberleyip abdest olmak lazım. Nasip olursa hafta içi köye gitmeyi düşünüyoruz. Nasıl buyurursunuz? Allah sahtâfiyetle gidip huzur suadetle gelmek nasip etsin. İyi tatiller nasip etsin. Efendim ve gittiği yerde İslami hizmetler, şart çalışmaları yapmasını, etrafını biraz uyarması, uyandırmasını tavsiye ederim. Biraz büyük şehirden gelen insanlar tecrübesini oralara taşımalı, oralarda da İslami çalışmalar gelişmeli. İsmail Aydın adlı bir kardeş kapıda bekleniyormuş gitmediyse. Efendim, ben işini satan bir otelde çalışıyorum diyor. Orada bir mescidimiz var, orada kıldığımız namaz kabul olur mu? Şimdi otel esas itibariyle yatmak içindir. Meyhane değildir. Ama oteller lüks olduğu zaman Turizm Bakanlığı mecburiyet doymuş ille işi bulunacak filan diye işi de bulunduruyor. Ama otel aslında yatmak için yapılmış bir binadır. Mescidi de olması adamın biraz iyi, nispeten iyi bir kimse olduğunu gösteriyor. O, o mescide namaz caizdir. Otelin sahibi mescit açtığı için sevap alır içki sattığı için vebal alır. Ama bu adamın, yani bu kişinin oradaki namazında bir mahsur yoktur. Tabii biz esas itibariyle hepimizde bir kusur var ki Turizm Bakanlığı böyle bir mecburiyet koymuş ve kredi vermiyor. Yani yıldız vermiyor otele, itibar vermiyor. Beş yıldızlı olabilmesi için veya şu kadar yıldızlı olabilmesi için ille içki satması mecburiyeti koyuyor. Hazır Türkiye burası. Bak geçen toplantıya İslam ülkeleri geldi. İran Reisi Cumhur'u Rahsen Cani şey demiş, lütfen içki kullanmasın demiş. bizimkilerde meyve suyu ikram etmişler. Pekala, pekala meyve suyuyla da bir ziyafet olabiliyor demek ki. Efendim, Rahsen Cani cevabı kazanmış, gitmiş. Çünkü burada bir şeyi de engellemiş oldu. İçki ikramını da engellemiş oldu. Bizim de biraz aktif olmamız lazım. İsteğimizi söylememiz lazım. Efendim, gittiğimiz otellere, mesela içki otele, içki olduğu için gitmiyorum dememiz lazım, olmasaydı dememiz lazım. Bir de turizm bakanlarına bu hükmü koydurtmamamız lazım. Yani 5 yıldız gibi otel olabilmeli ama içki satmak mecburiyeti zorlanmamalı adama. Yani turistlerin keyif olacak diye. Gitsin ve adam. Veya hiç içilmesin bizim memleketimize geldiği zaman. Bizim memleketimizde adam gülürsün. Kendi memleketinde ne zıphırlık yaparsa yapsın. Yani biz zorlayalım. Suudi Arabistan'a içki sokmak yasak. Yok. Adamlar bizden ileri bu konuda yapsırtmıyorlar. İçki yok. Tamam. Bitti. İçki sobanı ilan ediyor. Cezalandırıyor. Hem yani cezasını ise onu veriyor. İdam ediyor? Ne oluyor? Yani da şu anda tereddü ettim ama hem cezalandırıyor. E yok. Tamam. Bitiyor iş. İçki yok. Kadınlar örtülecek. O da tamam. Bitiyor. Her bir kıza talebin, dua eder misiniz? Allah hayırlı çiftlerle evlendirsin, yuva kuymak nasip etsin. Evlenmek niyetinde olan kız ve erkeğin birbirini görmesine bir sakınca var mıdır? Kısa bir millet, az bir şekilde suistimale ileriye gitmemek şartıyla görebilir ama öyle çok fazla değil. Her zaman değil. Evet. Galiba sonuncu, altından birkaç daha çıktı, sonuncu diyecektim. Heh, bunu da okumuştuk, rüyaydı. Evimizin karşı tepelerinden parlak ışıklar çıkıyor, muhtelif yerlerden parlıyor. O çevrede bazı iyi Müslümanlar görüyorlar. Bunlar nur olabilir mi? Olabilir. Anneme ders talip ettim, yapıyor. Çok hasta, dua işiyor Allah şifa versin. Allah hepimize hiyâ ve ahiretin hayırlarını ihsâm ve ikram eylesin. İlk bir yanda aziz ve onu olun. Esselâmü ve Rahmetullah.